Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel Deneme yapalım mı? Galiba yine biz <gülüyor> İki haftadır <gülüyor> Acemi sunuculuk konusunda ikinci bir hata yapıyoruz. Programımız başladı ve Açık Radyo hukuk güvenliği programının bir yenisinde Aynur Hanım'la beraberiz. Aslında hukuk güvenliği ve hukukla ilgili gündemimizde çok konu var. Çok konu oldu. Bunları bir programda yetiştirmek mümkün değil ama şöyle bir genel bakış açısıyla programımıza başlamak istedik. Uzun bir süredir hukuk ve adalet konusunda bir takım düzenlemelerin yapılacağı söyleniliyor. Evet. Yargı reformu konusunda bir takım hazırlıkların yapıldığını biliyoruz. Hem bu düzenlemelerin bir ferahlık getireceğini düşünüyoruz hem de Hukukun uygulanması sırasında yaşadığımız bir takım farklılıklar, adaletsizlikler veya normların düzenlemesi nedeniyle karşımıza çıkan bir takım yani Adaleti uygun olmayan, adil olmayan uygulamalar yaşıyoruz. Şimdi son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanı da dedi ki işte artık Demiri soğutma zamanı geldi. Demiri soğutma zamanı geldiğince benim aklıma gelen öncelikle kişileri, özgürlükleri. E, toplumda yaşarken e, davranışları konusunda e, bir anlamda tehdit bir anlamda baskı unsuru olarak görülen e, ceza uygulamaları, ceza infaz uygulamaları gözaltına alma uygulamaları e, bakalım bu uygulamalar e, yeni yapılacak düzenlemelerle ne kadar düzeltilecek ama e, önümüzde duran somut bazı e, adaletsizlikler ve hukuk güvenliği açısından rahatsız edici e, e, olaylar var. E, mesela e... Bir süredir devam eden yargılamalar sonucunda e, akademisyenlerin yayınladıkları bir bildiri nedeniyle e, haklarında açılan davalar sonuçlanmaya başladı ve bunlarla ilgili kısa bir süre sonra da işte e, bölge adliye mahkemelerinden de kesinleşme şartları çıktığı için ceza infazı uygulanmasına başlanacak. Yine e, bugün itibariyle. Hı hı. Cumhuriyet gazetesinde e, avukat olan, yazar olanların haklarında e, 31 Ekim 2016 tarihinde e, başlayan e, gözletim ve operasyon arkasından yapılan yargılamalar sonucunda verilen kararlar e, bir kısım e, hükümler hakkında e, bugün itibariyle uygulamaya konulacak. Evet, bir kısmı ee, kesinleşti. Evet kesinleşti. Ee, ama tuhaflık var. Çünkü Hı -hı. E, bu kişilerden... E, ...Yazar Güray Tekin... ...Nöz, Hacı Murat Kart... ...Karikatürist, Hakan Karasinir... ...Önder Çelik, Mustafa Kemal... ...Güngör, <gülüyor> Emre İper... ...hakkında... E, ...hatta... ...Bülent Utku hakkında... Evet. E, ...Emre İper hakkında... E, Kararlar istinaf mahkemesinde kesinleşti. Ama bunların farkı şu... ...bunların cezaları beş yıldan az. Evet. Ve istinaftaki... ...denetim sistemi açısından... ...yasal Hı -hı. düzenleme... ...beş yıldan... ...daha az olan cezalarda... Hı -hı. E, ...istinaf mahkemesinin... ...verdiği kararlar kesin. Hı -hı. Beş yıldan daha fazla olan... Cezalarda da İstihnaf Mahkemesi kararından sonra temiz denilen kanun yolu açık. Evet. Şimdi yani biraz evvel evet, ismini saydığımız Ahmet Kadri Gürsel'i galiba saymamıştım. Evet, evet. Bülent Utku, Güray Tekinoz, Hacı Murat Kart, Hakan Karasenir, evet. Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve Yusuf Emre İper için 5 e, yıldan az için. ceza verildiği için bunlar tekrar tahliye olmalarına rağmen ...cezaevine gidecekler... ...çünkü kararları kesinleşti... Bütün ...geçen hafta Perşembe günü Uyap'a konuldu... ...İstinap Mahkemesi bunları... ...ve bunların... E, ...dosyası değil belki ama... ...elektronik hı hı. ortamdaki kesinleşme... ...şerhi de kararı veren... E, ...27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne... ...gönderildi... ...bugün itibariyle de infaz hı hı. işlemleri için... ...mahkeme dosyayı... ...veya bu kesinleşme hı hı. şerhini... İnfaz ...İstanbul Savcı. İnfaz Savcılığı'na... ...gönderdi... <Gülüyor> ee, diğerleri hakkında mesela Akın Atalay, Aydın Hengin. Ee, ve, Orhan e, ya, Bey efend? Orhan Erinç e, Hikmet Çetin Kaya Murat Sabuncu gibi 5 yıldan daha fazla <gülüyor> ceza alanlarla ilgili de dosya temize gittiği için ki bunlarla ilgili de temiz talebinde bulunuldu e, bunlar kesinleşmediği için bunların infazı yapılmayacak. Evet. Peki burada adaletsizlik veya tuhaflık nerede diyecek izleyicilerimiz şöyle bütün bu sanıklar Hı hı. iddianamede hatta soruşturma evresinde hepsi terör örgütü üyesi olmamakla beraber terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlamasıyla hı. soruşturuldular evet. ve bu terör örgütlerinden birisi FETÖ Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarları ve avukatları hı hı. FETÖ denilen örgüte ve PKK denilen örgüte yardım Bilerek, isteyerek yardım etmekten yargılandılar. E, hepsi yani tüm sanıklar. Sonuçta bunlarla ilgili suç maddesi 220'ye 7. maddeydi. Daha sonra iddianame düzenlenince bir örgüt daha ilave olundu bunlara. DHKPC yani Devrimci Halk Kurtuluş Partisi cephesine de Örgüte üye olmamakla beraber bilerek ve isteyerek yardım etmek. Şimdi adayetsizlik nerede? Adayetsizlik, tuhaflık tabii bu önce normdan kaynaklanıyor. Yani istinad mahkemelerinde hangi cezaların incelenerek kesin hükme bağlanacağı, hangi cezaların kesin değil temiz yolu açık olmak üzere karara bağlanacağı konusundaki ceza mahkemeleri kanunun 286. maddesiyle ilgili düzenleme. Hatta hmm. bu 286. maddeyle ilgili bir maddenin bir fıkrasının düzenlemesini Anayasa Mahkemesi 15 Şubat e, resmi evet bunu iptal, iptal etti iptal etti evet şimdi bendini. evet şimdi yani aynı suçtan yargalandılar hmm. aynı suçtan yargılanıp 5 yıldan az ceza alanları dosyaları istinafta Kesinleşti. istinaf talepleri hmm. reddedilerek kesinleştiği için fazla şimdi cezaevine şey girecekler yani. evet. ama beş yıldan fazla ceza alanların istinaf talepleri reddedilmiş olsa bile karar kesinleşmediğinden temizle yoluna gidecek eğer temizle belki büyük bir olasılıkla bunların kendilerine yüklenen eylem basın suçu olduğu için basın suçuyla ilgili hem İç mevzuatımız hem Yargıtay'ın önceki iştahatları hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları çerçevesini büyük bir olasılıkla beraat kararı verilecek. Bu karar bozma kararı verilirse beş yıldan fazla ceza alanlar artık bir daha cezaevine girmeyecekler. Ama beş yıldan az ceza alanlar hı hı. Yargıtay'daki inceleme süresini dikkate aldığımızda bu karar çıkıncaya kadar cezalarını Çekmiş olacaklar yani fazlaca evet. cezaevinde yatmış olacaklar. Oysa hı hı. diğer fazla ceza alanların hükümleri bozulursa şerikler yani hı hı. suç işleyen ortaklar arasında suç maddesi aynı olduğu için hı hı. lehe bozma olduğunda öbürlerine de siyaret, sirayet edecek. Evet propagandadan Do değil e, örgü örgüte yardımdan suçlandıkları içinde terörle mücadele kanunun dördüncü maddesine göre terör, terör amacili içinden suçlar kapsamında sayılıyor kendilerine yüklenen suç Evet Dolayısıyla denetimli serbestlikten yararlanmayla ilgili hakları da bertaraf edilmiş oluyor Evet Hı -hı. ama ama tabii benim bizim Hı -hı. kanaatimize göre ...burada yani 227. ...220'ye 7. ...maddedeki... 7. Evet. ...suç... E, e, ...örgüt üyesi olmamakla beraber... ...örgüte bilerek, isteyerek yardım... yardım. etme ...suçu teknik bakımdan... Hı -hı. ...silahlı bir örgüte yardım... ...etmek... E, ...şeklinde yorumlanıp... E, ...kanunun bu maddesinde de... ...açık hüküm bulunmadığı için... Hı -hı. E, örgütlü suçlara, örgüt suçlarına silahlı örgüt suçlarına verilecek üyelere verilecek cezayla cezalandırmak mümkün değil bizim kanaatimizde. Biz Hem de yüklenen eylem zaten e, şiddet içeren bir eylem değil. Evet. Bir insanın vücuduna, yaşamına yönelik e, mal varlığına yönelik bir işlem yaptıkları, bir eylem icra ettikleri ileri sürülmüyor. Sadece gazetede atılan manşetler e, gazete sayfasının dizaynlı e, haber içeriğiyle ilgili e, yorumlarla ilgili bazı iddialar yani tümüyle düşünce açıklama ile sınırlı eylemler evet, yükleniyor. Evet. Hiçbir e, şiddet eylemi yok, <gülüyor> bir şiddete çağrı eylemi yok bu <gülüyor> eylemlerde tamamiyle. Karikatürlerde evet, e, burada, e, suçu evet burada e, işte görev yapan ve e, vakfın gazetinin vakfın yönetiminde bulunan avukat arkadaşlar yazması bile. Evet. Orada bulundukları için sırf e, bu nedenle mahkumiyet kararı verildi. Şimdi hı hı. bu kararla ilgili beş yıldan az hı hı. ceza alanların hemen infazına başlanılacak olması, beş yıldan fazla olanlarla ilgili temiz denetim yolunun açık olması ki beş yıldan az olanlarla ilgili cezalara da temiz dilekçesi verildi. E ee, tablo ortaya çıkınca kamuoyunda tartışılmaya başlandı hı hı. ve bu tartışma sonucunda aslında bugünkü Türk ceza Kanunu'nun ve bugünkü bu tuhaf e, tablonun ortaya çıkmasına neden olan ceza muhakemeleri kanundaki düzenlemenin mimarlarından eski İstanbul Üniversitesi e, hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Adem Süzer, ki geçen hafta değil mi bizim de konuğumuzdu. Evet. Hatta seçimle ilgili Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlarla ilgili hukuki değerlendirmeler yaptı. İşte Yüksek Seçim Kurulu'nun daha evvelki <gülüyor> olaylara benzer konulardaki verdiği iştahatların değerlendirmesini yaptı. Buralardaki yanlışlıklara <gülüyor> işaret etti. Burada da Adem Sözüyer <gülüyor> bir hukuk bilim insanı olaraktan olayı şöyle değerlendirmiş. Diyor ki Aynı soruşturma ve koğuşturmada aynı olay kapsamında yargılanan kişilerin farklı suçlardan mahkum edilse dahi beş yıl altındaki cezalarında bu gibi hallerde temiz yoluna başvurabilmeleri mümkün olabilmelidir. CMK'nın 296. maddesinin ikinci fıkrası aracılığıyla yargıtay iştahatla bu yolu açabilir diyor. Çünkü diyor temiz aşamasında yargıtayın vereceği olası bozma kararı sadece 5 yıl üzeri e, ceza almışları değil 5 yıldan az ceza alanları da etkileyebilir. Hı hı. Bu zaman aralarında kararın infaz edilmesi sorununun ise bu gibi durumlar için infazın ertelenmesine ilişkin bir kanun değişikliğiyle çözümlenmesi daha doğru olur. Aksi durumda Aynı veya benzer fiillerden cezası 5 yıldan az olan sanıklar cezaevine konacak ve infaza başlanacak. Sonradan bozma kararı verilse bile geri dönülemez ve giderilemez zararlara uğrayacaklardır. Şu anda böyle durumlarda çözüm kanun değişikliği olmasa bile yargıtayın aynı olay kapsamında yargılanan kişilerden 5 yıl altında ceza alanlarında temiz talebini kabul etmesi ve bu durumda infazın durdurulmasına karar vermesidir diyor. Cumhuriyet gazetesinin 26 Şubat 2019 tarihli e, nüshasındaki çıkan değerlendirmesi bu aynı konuya ilişkin de Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Ceyret'in gazetecilere yaptığı değerlendirmede şöyle diyor ki ee, tabii son zamanlarda kamuoyunda tartışılan sizin de ifade ettiğiniz aynı dosyanın bir kısmının istinafta kesinleşiyor olması, bir kısmının yargıtaya taşınıyor olması da ne gibi bir olmasına ne gibi bir çözüm getirilebilir? Bizim düşüncemiz yasal çözüm getirilmesidir. Dün bir ceza kanunun ee, hazırlanmasında Büyük emeği geçen eski İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Adem sözüer yargıtay bir iştahat Yapabilir diyor ama biz tabii hakimler olarak Anayasa ve yasalara göre Yasaların biz uygulayıcısıyız Kanun koyucunun asıl meramı 5 yıla kadar olan hapis cezalarının istinafta kesinleşmesidir. Bunun yasal düzenleme yapıldığı takdirde veya ona bir ilave yapıldığı takdirde. Yani aynı dosyanın bir kısmının istinafta kesinleşmesi bir kısmının temize gelmesinde temiz bakar diye madde getirirlerse ona bakılabilir. Bu dosyalar geldiğinde tabii Yargıtay iş yükü artacaktır Yargıtay'ın ama adaletin de mutlaka sağlanması gerekir. Aynı konuda aynı nitelikte olan kişilerin farklı farklı yerlerde kesinleşiyor olması hak mağduriyetine yol açıyor. Bunun düzeltilmesi gerekir diyor. Yani buradaki adaletsizliği ve hukuki bakımdan doğru olmayan yöne o da işaret ediyor. Yine 18 eee Yargıtay 18. Ceza Dairesi'nin emekli başkanı Hamdi Yaver Ataman yargıç Atam. e, emekli yargıç e, bir makalede şöyle demiş. Cumhuriyet davasında yukarıda açıkladığımız olasılıkta infazın ertelenmemesi halinde giderilmesi olanaksız mağduriyetler yaratılacağı tartışmasıdır. Ceza yargılaması hukukunda özgürlükler aleyhine genişletici yorum ve kıyas yapılamaz. Fakat tersi olanaklıdır. Bir başka ifadeyle geri dönülemez ve giderilmesi olanaksız zararları önlemek için özgürlükler lehine genişletici yorum da yapılabilir, kıyas da. Yukarıda verilen örneklere göre somut olayda özgürlük lehine yorum yapılmalıdır. Aşırı pozitivist yani norma bağlı kalarak yapılan yaklaşımlardan kaçınılması ve yasa değişikliğiyle gerekliliği, gerekçesine dayanılmalıdır diyor. Ee, bu da e, yine Cumhuriyet'in 9 Şubat 2019 tarihli sayısında yayınlamış e, emekli 18. Ceza Dairesi Başkanı Aktan yazısında. Adalet hı hı. Bakanı ne demiş? İsterseniz hı hı. onu da çok hı hı. kısaca özetleyelim. Adalet Bakanı Gül de anayasaya aykırı olduğunu Sürdüğümüz, ileri sürdüğümüz hükmün gazeteci Sedat Ergin tarafından kendisine sorulması üzerine. Aslında istinaf mahkemelerinde yolun daha başındayız. Adalet Bakanlığı olarak başlattığımız bir çalışmayla başlangıç döneminde uygulamada ortaya çıkan meseleleri değerlendiriyoruz. İstinaf istemi daha verimli hale nasıl getirilebilir? Uygulamadaki eksiklikler varsa bunlar nasıl giderilebilir gibi konulara bakıyoruz. Bizim buradaki temel amacımız hukuk güvenliğini ve istikrarını sağlamak. Şu anda bu mutfak çalışması sürüyor. Muhtelif fikirler ortaya atılıyor. Ancak alınmış bir karar yok ifadesini kullanılıyor. Hürriyet 15.3.2019 tarihinde bu haberi yollamış. Ve e, yine e, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine, ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden Eskişehir milletvekili Utku Çakırözende 250, 286. maddeye ek fıkra eklenmesini teklif ederek şu açıklamayı yapıyor. Teklifimiz bu adaletsizliğin önüne geçilmesini İstinaf Mahkemesi kararını temiz hakkının her bir sanık hakkında ayrı ayrı değerlendirilmeyip sanıkların tümüne sağlanması amaçlanıyor. Böylece haklarında hapis cezası verilen sanıkların temiz hakkından yararlanmasındaki eşitsizlik önleniyor diye bir e, teklifiyle ilgili açıklama yapmış. Şimdi bu konuda yani bu yasaların mimarları, akademisyenler, bilim insanları buradaki haksızlığı ve eşitsizliği ve hatta tuhaflığı anlatıyor. İşte Adalet Bakanı e, buradaki bilimlerden Adaletsizlik durumu tespitini yapıyor ama mevzuatta bu konuda düzeltme yapmamız lazım. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz diyor. Bir iki tane yüksek yargıtay bir yargıtay başkanı biri de yargıtay dairelerinden birinin başkanı da buradaki hataları ve e, adaletsizlikleri işaret ediyor. Peki şimdi bu aşamada Hı -hı. usulen bir imkan var mı bu infazın durdurulmasını? Hı -hı. Cumhuriyet Gazetesi avukatları Hı -hı. eski 402. CMK. E, ...ceza mahkemeni kanunu... ...veya o zamanki ceza mahkemeni usulü kanunun... Hı hı. ...402. maddesi... ...şimdi buna da... ...ceza güvenlik ve infaz... ...kanunu... ...yani 5275 sayılı kanunun... ...98. maddesi... E, ...karşılık geliyor... ...oradaki düzenlemelerde diyor ki... Hı hı. ...yani kesinleşmiş bir hükmün... ...infazında... ...tereddüt edilirse... ...yani yasanın düzenlemesinden dolayı... ...verilen kararın niteliğinden dolayı ortada hukuka aykırı olabilecek durum konusunda ciddi Hı. endişelerin varlığı halinde... Hı. ...bu e, infaz durdurulabilir diyor. Yani ertelemenin dışında durdurulabilir Hı. diyor. Hı. Cumhuriyet Gazetesi'nin avukatları da bu konuda bir başvuruda bulundular... Ama önceden temiz ettiler zaten temiz edilemez olduğu kanunen e, belirli olsa bile evet. e, eşitlik kuralı gereği demin anlattığımız gerekçelerle dilekçede bunlar dile getirildi ve e, temiz edildi temiz talebi reddedildi mahkeme tarafından o kararın temizliği o karar temiz için dosya e, bu arkadaşlarımız için de yani beş yılın altında ceza alan gazeteci arkadaşlarımız için de dosya yargıtaya gitti e, evet. ama şu an kesinleşme şerhine isinaf verdiği için evet. e, infaz gündeme geldiği için bu sefer pazartesi günü yeni bir başvuru yaptılar. Evet. Yeni başvuruda da bu dile getirdiğiniz e, tezler ileri sürüldü. Evet. Ve e, 98. madde yeni infaz yasası 98. maddeye göre lehe olan hükmün uygulanmasının yanında bir de tereddüt hasıl olduğunda infazın geri bırakılmasının gündeme getirilmesi söz konusu olduğundan Beş yıldan daha fazla hapis cezası alıp da şu an yargıtayda dosyası incelenenlerle ilgili yargıtayın ilgili dairesi karar verene kadar yani kararlar kesinleşene kadar şu an istinafta gibi. kesinleşmiş hükümleri gözüken kişiler için de infazın geri bırakılması durdurulması isteminde bulunuldu. Evet. Tabii henüz daha bir teslim olma ve ceza infaz kurumuna kapatılma söz konusu olmadığı için infaz hakimliğinden değil kararı veren mahkemeden bunu istediler. Evet. Mahkeme bir karar verdi mi? Çünkü pazartesi öğleden sonra bu dilekçe e, evet, sürüldü. Yani şu, e, anda, şu anda böyle kanındı. bir karar henüz verilmemiş görünüyor. Hı hı. Yani e, çünkü bunu infaza e, göndereceklerini söylemişler kalemden öğrendiğimiz kadarıyla. Ee, o zaman bir karar vermiş mahkeme işleme mi ama bir, bir, bir, ne karar verdiğini ne gerekçeyle bu konuyu reddettiyse ve infazı Reddettimi gönderiyorsa hangi sebepleri reddettiğini hı. bilemiyoruz tabi kaldı ki bu konuda yani hı. Hı. yargı yoluna başvurabilmenin engellenmesi e, nedeniyle anayasa mahkemesine de bireysel başvuru hı hı. E, yapılmış durumda yapıldı mı Evet o da yapılmış durumda. Bu ek yedinoğlu protokol uyarınca. Evet, evet evet. Çünkü bu anayasa mahkemesi 15 Şubat tarihli kararında... ...CMK 286. maddenin bir, ikinci fıkrasının D bendini iptal ederken... ...İnsan Hakları Arpa Sözleşmesi'nin ek yedinoğlu protokolüne dayanıyordu. Orada tanınan bir hak var. O, o hakkı göre herkes her hakkında mahkumiyet kararı verilen ceza verilen kişinin hakkındaki hükmün denetlenmesini isteme hakkı var yargıya erişim evet. hakkı yani bir mahkemeye erişim hakkı var biraz sonra aradan sonra ondan bahsedeceğim örneğin bugün anayasa mahkemesinin bir kararı resmi gazetede yayımlandı e, usulsüz tebligat nedeniyle hakkındaki karar kesinleşen bir kişi sonradan hakkındaki kararı öğrenip gecikmeli şekilde temiz hakkını kullanıyor. Yargıtay hayır diyor senin e, kararı Süren kesinleşti geçmiş. geç başvurdun reddediyor temiz istemini. Aradan sonra dinleyicilerimize e, o konuyu açıklamak istiyorum. Orada mahkemeye erişim hakkı üzerinden bir değerlendirme yapıyor ve ihlal kararı veriyor insanların. Kendileriyle ilgili verilen hükmü temiz etme hakkı var. E, çünkü baktığımızda bizim anayasa 36 insanlara e, Türkiye'de yaşayan vatandaş olması gerekmez. Bütün insanlara bir e, yargı merci önünde iddialarını ileri sürme, e, dava açma ve kendi aleyhine açılan davaya, davada da kendi savunmasını İleri sürme hakkı sağlıyor. Etkin bir şekilde. E, et, etkili bir şekilde ama e, bu, bu maddeye baktığınızda sadece hak arama özgürlüğünün teorik olarak güza, e, güvence altına alındığını görüyorsunuz. Dolayısıyla madde tek tek insan hakları Avrupa Sözleşmesi'ndeki gibi işte aleni yargılanma hakkın var, makul sürede yargılanma hakkın var. Önüne çıkarıldığın merci tarafsız, bağımsız ve kanunla kurulmuş olmalı. Suç adını hemen öğrenmelisin Masumiyet karinen var. Avukatına iyi hazırlamak için süre tanınmalı. İster kendini bizzat savun istersen bir avukatın hukuki yardımından yararlan. Tanıklara şöyle soru sorabilirsin. Çevrimenden böyle yararlanırsın gibi ayrıntılı bir içeriğe sahip değil. Ee, ama Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Mahkemesi şunu söylüyorlar. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Türkiye tarafından imzalanmış ve Türkiye yasalarına göre usulüne uygun bir şekilde meclis tarafından onanmış. Metni resmi gazetede yayımlanmış ve bu materyaller Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine depo edilmiş olduğundan artık İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin altıncı maddesi ...Türkiye için bir iç hukuk normudur. Bir kaldı kanun ki, kaldı gücündedir. Kaldı ki Anayasa 36. maddedeki adil yargılama hakkı da aslında <gülüyor> bu nedenle Anayasa 36'ya sonradan, sonradan ilave edildi. De yani anayasal edildi. bir Ama norm içeri, değişikliği. Ama içeriği yok. İşte içeriğini yazmaya gerek yok diyor. Anayasa da genel bir şey. Hem Anayasa şey... Mahkemesi. Biz diyorlar Uluslararası Sözleşme onaylanmakla insan hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 6. maddesinin içindeki bütün hakları Türkiye'de yaşayan insanlara Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvence altına aldığını, söz verdiğini kabul ediyoruz. Fakat şöyle bir sıkıntı var. İnsan hakları Avrupa Sözleşmesi de zaman içinde gelişti. İçeriğinde olmayan bir takım haklar ek protokollerle Avrupa Konseyi'nin 47 ülkesi tarafından yeniden güvencelendirildi. İşte bir tanesi de e, dereceli yargılanma hakkı yani bir mahkeme tarafından verilen bir kararın bir başka mahkeme tarafından denetlenmesini isteme hakkı bunu ek yedinoğlu protokolle güvence altına alıyor arpa e, sözleşmesi arpa konseyi burada mahkumiyetinin veya hükmolan cezanın yüksek bir mahkeme tarafından yeniden incelenmesi hakkı güvence altına alınıyor. Ee, anayasa 36. maddenin içinde bu açıkça yok. Ama buna rağmen anayasa mahkemesi Çünkü genel bir düzenlem. Düzen, anayasa mahkemesi diyor ki olmaması yapılmayacağı anlamına gelmez ve sözleşmeler ve ek protokollerde de Türkiye'deki e, hukuken geçerliliğini kabul edebiliriz. Zaten Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sözleşmesi var biliyorsunuz. İki sözleşmelerden bir evet. tanesi Medeni ve Siyasetler Sözleşmesi'nin 14. maddesinin 5. fıkrasında da bir suçtan hüküm giyen herkes mahkumiyet ve cezanın yasalara uygun olarak daha yüksek bir yargı organınca yeniden incelenmesini isteme hakkına sahiptir deniyor. Burada tartışılan şey şudur. Bir e, sözleşmelerle güvence altına alınan Dereceli yargılanma hakkı yani bir mahkumiyet kararının daha yüksek dereceli bir mahkeme tarafından denetlenmesi hakkı acaba sınırlanabilen bir hak mıdır? Çünkü bakıyorsunuz bazı cezalar bakımından iki derecelilik kabul edilmiş yani istinafta bitiyor. İşte istinaf diyor ki 5 yılın altındaki cezalarla ilgili ben istinaf talebini reddettiysem... Artık bunun infazı gerekir, yargıtaya gidemezsin. İşte şu an Cumhuriyet gazetesinde çalışan ve hüküm giyen 5 yılın altında ceza alanların durumu bu. Ama acaba bu hukuku uygun mu? Anayasa Mahkemesi diyor ki, evet e, iki derecelilik bazı suçlar bakımından kabul edilebilir. E, ama bunun nedenini, bunun nedenini tartışmış 15 Şubat'ta yayımlanan, resmi gazete yayımlanan kararında. Bunun nedeni usul ekonomisi diyor. Yani insanların makul sürede yargılanma hakkı var. Davalar çok uzun sürmemeli. Suçların, cezaların niteliğine bağlı olarak yasa koyucu bir ayrıma gidebilir. Bazı suçlar ve cezalar için iki derecelilik, bazı ceza miktarları için 3 derecelilik denetim kabul edilebilir. Ama burada da keyfi olunmamalı. Aynı anayasa 13. maddede düzenlendiği gibi ne diyor anayasa 13. madde? Bütün özgürlükler yasayla yasayla. ...ve yasada belirlenen nedenlere bağlı olarak ve ölçülü e, biçimde denedilebilir. Dolayısıyla ölçülülük ne onu tartışıyor. İşte elverişli olması, erişilebilir olması ve ölçülü e, orantılı olması burada e, orantılı bulmamıştı. İki yılın altındaki cezalar bakımından, isnafın verdiği kesinleşmiş kararlar bakımından... E, temize gidilememesine temize yoluna e, ama orada şöyle bir ayrım yoktu e, birinci derecede beraat edenler hakkında da eğer ilk kez isnafta bir iki yıllık ceza verilmişse orada da ayrım yapmaksızın yargıtaya gidilemez deniyordu bunu eşitliğe e, dürüstliğe aykırı buldu çünkü birinci derecedeki mahkeme mahkumiyet vermiş ...isnaf bunu onamış bu başka bir şey... ...bir de birinci derecede beraat Berat etmişsiniz... Berat ...beraat eden... ...isnaf, e, isnaf yoluna başvurmaya gerek kalmamış... İlk kez mahkumiyet vermiş... ...o zaman hakkında ilk kez isnaf tarafından... ...mahkumiyet kararı verilenler için de... ...yargıtaya gidememe durumu oluyordu... ...bu bir ölçüsüzlük gündeme getiriyordu... ...bunu iptal etti ama... ...iptal ederken... E, ...neden bazı suçlar... ...cezalar için iki derece... ...bazı suçlar cezalar için... Iki, ...üç derece onu tartıştı... Onun da gerekçesini usul ekonomisi ve makul sürede yargılanma olarak buldu. Bu çok iyimser ve hukuka uygun bir yorum olabilir. Ama bugün hepimiz biliyoruz ki bugün mü ya da ne zaman gündeme girirse şu yargı reformunu da konuşmamız lazım. Kısaca da olsa ben 5-10 dakika aradan sonra özetlemek isterim. Yargı reformunda da aslında ana yaklaşım kişilere tanınan temel hak ve özgürlüklerin güvenceli, ...olması değil, adil yargılanma hakkının doya, doya daha nitelikli bir şekilde kişiler tarafından kullanılması değil... ...adalet mekanizmasının yükünü hafifletmek. Aslında burada da baktığınızda e, uygulamanın içinde olan kişiler olarak biz bunu vicdan azabı çekmeden değil mi rahatlıkla söyleyebiliriz. Kişiler daha rahat içine sinmiş bir şekilde mahkumiyet kararı alsın mı almasın mı... ...adil bir şekilde yargılanıp yargılanmadıkları konusunda kişilerin tatmini değil... Yargının yükünü hafifletmeye yönelik bir yaklaşım az ceza aldıysan isnafla yetin. Yargıtay'ı meşgul etme. Yargıtay yukarıya doğru gittikçe daha az işe baksın. Daha ağır hukuk ihlalleriyle ve artık işin Maddi hukuk kısmı ile değil sadece hukuki nitelemeleri ile ilgili hukuki değerlendirmeleri ilgili kısmı ile incelensin in, inceleme yapsın diye bir bakış açısı var. Aslında yani, bunun tartışılması lazım. Yani olay mahkemesi lazım. gibi değil. E, evet. Hukuki denetim mahkemesi olaraktan görev evet. yapsın diyor. E, dolayısıyla sorun burada çıkıyor. Yani ölçülülük var mı? E, bu ölçülülükte elverişlilik, ulaşılabilirlik ve e, orantılılık üzerinden değerlendiriliyor. Yargıtay, e, pardon anayasa mahkemesi burada orantılı olmayacağını söylemişti iki yıla 286. kadar. 286. madde ile evet, ilgili bir, son verdiği evet, iptal kararını. Iptal Ama bu olayımızda... Yeniden de 7165 sayılı kanunlar yeniden, yeniden düzenleme yapıldı ve yar, e, isnaf mahkemesinin e, ilk kez verdiği mahkumiyet kararlarında bu iki yıllık yasal yasak sınırı uygulanmaz onlar için... Yasa yolu açıktır dendi. İlk biz, defa çünkü bir yasa evet, yoluna başvuracak. Evet evet aynen öyle. Dolayısıyla e, aslında Cumhuriyet davasının böyle bir tarihi önemi de var. Siz söylediğiniz söylediniz zaten hukuki mütalalarda da bu dikkate sunulmuş. E, bakan da söylüyor biz bunu ilk kez deniyoruz diye. Gerçekten hukukun bir aritmatiği olmalı. Hukukun aritmetiği varsa ve bir adalet duygusuna hitap ediyorsak, yani adalet idesinden vazgeçmemiş isek teorikte olsa e, adalet duygusunu e, tatmin etmek istiyorsak, toplumun toplum adına verilen bir kararda toplumun vicdanını sızlatmamak istiyorsak aynı olaydan dolayı yargılanan kişilerin sırf derece yani aynı, suç maddesi, hakimi, aynı suç e, maddesi, aynı suç maddesi, aynı eylem birine yerel mahkeme takdiren daha fazla, ceza vermiş, evet. daha fazla ceza vermiş. Evet. Daha fazla ceza vermiş. Birini de takdiren az ceza Gerekçe, vermiş. Ama gerekçeye suçun... baktığınızda bu takdirin nedenini de evet. anlayamıyorsunuz evet. zaten. Bu da çok önemli o bir şey. O ayrı bir konu. Ama suçun unsurları, hı hı. suçun niteliği, kanunda tarif edilen suçlar aynı. Eğer temiz mahkemesi kanunda tarif edilen tüm sanıklar için tarif edilen suç maddesine uygun bir eylem yok deyip de beş yıldan fazla ceza alanların kararını bozarsa burada suç oluşturan bir eylem yok diye şimdi beş yıldan daha ağır ceza alanlar bir daha cezaevine girmeyecek. Oysa bundan daha az alan ceza alanlar temiz yolu kapalı olduğu için aynı eylem, aynı suç maddesi, aynı tarif edilen e, hukuki durum açısından cezalarını yatmış olacaklar. İşte bu adaletsizlik yaratan bir düzenleme böyle hı hı. bir durumda işte yani yasalar ceza muhakemesi kanunu ceza infaz kanunu hı hı. yapılacak işi yolu göstermiş yasal düzenleme yapılıncaya kadar hatta anayasa mahkemesi bu konuda bir karar verinceye kadar diyor ki burada e, ...infazla tereddüt ederseniz... ...bu infazı durdurabilirsiniz... ...erteleme değil durdurabilirsiniz... ...diyor. Evet, 15 Şubat e, 2019 saylı resmi gazetede... ...yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin bu iptal kararının... ...aslında ben e, ilgilenen dinleyicilerimizin... ...28. Fıkra'yı okumalarını öneriyorum... ...çünkü bu orantılılıkla ilgili değerlendirme yapıyor... Hükmün denetlenmesini talep etme hakkına yönelik sınırlamayı kabul etmekle beraber orantılı olmalı, orantısızsa ihlal vardır derken şunu söylüyor. Orantılılık amaç ile araç arasında adil bir denge kurulmasını gerektirmektedir. Hükmün denetlenmesini talep etme hakkına getirilen sınırlamayla, ulaşılmak istenen meşru amaç ve aleyhine hüküm kurulan kişinin bu hükmü denetlettirebilmesindeki bireysel yarar arasında makul bir orantı kurulmalıdır. Güdülen kamusal yararla kıyaslandığında Bazen kişilerin özgürlüğüne yapılan sınırlama aşırı bir külüfet getirebilir ve orantısızlık doğabilir diyor. Burada da, bu Tam da tipik böyle hem, bir durum var. Aynen yani 28. maddedeki getirilen bu kriter ve değerlendirme hem madem yapılmış ben çok sevindim haberim yoktu. Hem yapılan bireysel başvurunun değerlendirilmesinde hem de yargıtaydaki temiz incelemesinin değerlendirilmesinde hem de pazartesi günü en sonu verilen... E, infazın geri bırakılması İslam dilekçenin değerlendirilmesine gündeme alınmalı. Çünkü bir insan artık içeride haksız yere yattıktan sonra hukuk devletinde bunun tazmini e, para vermek oluyor. Anayasa mahkemesi diyor ki anayasa 19'a göre gidin. E, da, tazminat, tazminat davası, davası açın, açın devlet size tazminat infazdan sonra, versin infazdan. infazdan sonra dolayısıyla hiçbir para miktarı insanların haksızlık kapatılmasının e, karşılığı olamaz kaldı ki uygulamada da e, öneri, e, öngörülen e, denk bulunan rakamlar son derece e, insanların gururunu incinen gururunu e, tamir etmekten bile Uzak bir yerde son derece düşük rakamlar. Para söz konusu değil, parayla hiçbir şeyi ölçemeyiz. Ama maalesef burada bir parasal tatmin yolu kalıyor insanlara. Dolayısıyla bu büyük e, ihlal e, beklentisi çok yakın bir tehlike. Açık, bu yakın tehlikenin açık, adaletsiz, e, cüretkar değil ama hukuka uygunluk kriterlerine göre takdir hakkını kullanan... ...kişi hak ve özgürlüğünü koruma konusunda daha özenli davranacak yargıçlar tarafından korunabileceğine inanıyorum. Bu tehlikenin evet, bertaraf edilebileceğine evet. inanıyorum Şimdi ama. Şimdi bir müzik arası bilmiyoruz. veriyoruz ve arkasından bu farklı uygulamalar veya adaletsiz uygulamalar konusunda konuşmaya devam edeceğiz. 94.9 açık radyoda yine bir hukuk güvenliği programındayız. Ee, önümüzdeki gündeme e, ağırlıklı e, gündeme gelecek konulardan biri af yasası, işte yargı reformu e, ve bazı eee infaz yasası söz, söz gelimi infaz yasasında yapılacak değişikliklerle ilgili e, süreci beklerken e, mevcut uygulamadaki e, aksamaları, hataları, uygulama eksiklikleri yanı sıra e, yasal düzenlemelerdeki hataları ve bunların yanlış yorumuyla hı hı. yanlış uygulamaları konuşuyoruz. Evet. E, Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili e, konuyu konuştuk. Konuştuk ama bugünkü resmi gazetede yayınlanan Mustafa Adnan Çobanoğlu başvurucu. 2016'ya 25.95 sayılı 21 Mart'ta vermiş aslında Anayasa Mahkemesi bu kararı. Burada da temiz hakkı inceleniyor. Yine bizim konumuzla ilgili olduğu için dikkatlerini sunmak istiyorum dinleyicilerimizin. Demin e, derecelilik, dereceli yargılanma hakkından bahsetmiştik. Şimdi ise mahkemeye erişim hakkı bakımından da temiz hakkının değerlendirilmesi ile ilgili Önemli bir iştahat tam da bugün tıktı denk geldi. Biz de buna dayanarak bu, daha doğrusu Cumhuriyet Gazetesi'nin avukatları da buna dayanarak anayasa mahkemesine evet. bireysel başvuruda bulundu. Evet eski bu Cmk 402 dediniz. Tam da onun insan hakları arpa mahkemesi tarafından nasıl değerlendirildiği ile ilgili bir atıf var bugünkü kararda da. Şunu söylüyor. İnsan hakları arpa mahkemesi mahkemeye erişim hakkının başvuru yapılabilmesi konusunda tutarlı bir sistemin var olmasını içerdiğine dikkat çekiyor. Ya Bir sisteminiz olması ve bu tutarlı olmalı ve dava açmak isteyen kişilerin mahkemeye ulaşmada açık, pratik ve etkili fırsatlara sahip olması gerektiğine e, dikkat çekiyor ve bu nedenle kanundan ya da uygulamadan kaynaklanan belirsizlikler varsa ve bu belirsizlikler giderilemiyorsa o zaman tarafların mahkemeye erişiminin e, ihlal edildiğine, bu hakkın ihlal edildiğine dair değerlendirme yapıyor. Dava hakkını sürme sınırına, e, sınırına e, bir takım e, haklı nedenler ileri sürülebilir iç hukukta deniyor. Ama bu nedenlerin sözleşme ile uyumlu olup olmadığını ben denetlerim e, diyor. Hakkını Denetleme hakkını İnsan Hakları Mahkemesi kendinde tutuyor ve ilgililerin ulaşabilir başvuru... Ulaşılabilir başvuru yollarına müracaatlarını engelleyecek mahiyette mi değil mi? Yani gerçekten yeterince hakkını kullanabilmiş mi? İstinafta tatmin olmuş mu? Buna da bakması gerekiyor. Şimdi Cumhuriyet e, gazetesinden mahkum olan gazeteciler isnafta yapılan değerlendirmede tatmin oldular mı? Kendilerine bir duruşma açılarak yeniden ikinci derecede bir şey yapıldı mı yargılama Kanun yapıldı yolu. mı evet. orada deliller bir daha ele alındı mı mahkemenin o hukuk kuralları ve Türkçe kurallarını alt üst eden hukuk tarihine ilginç bir şekilde geçecek olan kararının yeterli gerekçeye sahip olduğunu belirlemek anlamına geliyor aslında istinad talebinin bildiğim, reddi bildiğimiz 200 küsür sayfalık bir istinaf ee, dilekçesi Direkçimiz var ve şimdi bu dilekçe yani sayfasının çok o, o, olması o, o önemli, önemli değil, değil. ama e, mevcut verilen kararı olayları olaylar da İlk mahkemenin dikkate almadığı ama istinafta hı hı. dikkat çekebilecek veya istinafın görmesini sağlayacak. Çünkü klasörlerce e, yüklü bir dosya. Evet. Bunların içinde istinafın görmesi gereken şeyleri öne çıkaran bir dilekçe olduğu için biraz ayrıntılı. Evet. Ama bu kadar geniş ayrıntılı bir istinaf dilekçesi olmasına karşın istinaf mahkemesi A, A şıkkı. Evet. Bir satırla bütün talepleri reddederek diye karar değil, talep karepleri de. reddediyor diyor ve kesinleştiriyor. B şıkkı diğer 5 yıldan fazla ceza alanlarla ilgili temiz yolu açık ve orada bu temiz sonucunda e, olumlu bir karar çıkar ve ilk mahkemenin o verdiği karar Hı -hı. bozulursa işte kara beş yıldan az olanların yarın veya bugün çekmeye başlayacakları yeni kalan cezanın infazı uygulaması da nasıl değerlendirilecek nasıl evet. telafi edilecek önemli çünkü bu Jeffrey Fransa kararında belirsizlikler öne çıkarılıyor Eşim Türkiye kararında da ...ilgililerin gerçekten üst derecede ya, e, mahkemeye erişme hakkına gerçekten ulaşabilir olup olmadığını... ...yani dilekçenin mahkemeye gitmesi, mahkemenin de usulen bir yazı yazması ve buna karar denmesi... ...acaba gerçekten isnaf hakkına ulaşı, ulaşabildiklerini ya da buradaki ikinci derece değerlendirmeyi değerlendirilmesini, denetim hakkını etkili bir şekilde... E, gazeteci arkadaşlarımızın kullandığını gösteriyor mu? Çok tartışmalı bir fiili durum var. O yüzden diyor ki İnsan Hakları Mahkemesi e, ben mahiyetine bakarım. Gerçekten bu hakkı kullanabilmiş mi? İçeriğine bakarım. Kullanamamış mı? Ve şunu söylüyor. Tabii çok muallak ama yine de Varşı Fransa kararında mahkemeler usul, usul kurallarını yani muhakeme kurallarını uygularken bir yandan adil yargılanma hakkını ihlal edebilecek aşırı şekilcilikten kaçınmalıdır diyor. Yani sadece 5 yıl, 2 yıl gibi böyle sınırlar koymak bence aşırı şekilciliğe tam da denk düşüyor. Evet. Diğer yandan da yasalar tarafından düzenlenen usul kurallarının ortadan kaldırılması sonucunda mamalı, Aşırı gevşekte olmamalı diyor. Şimdi dolayısıyla zaten gerekçesi hukuk tayyine gitmiş olan bir mahkumiyet kararı var. Tatmin edilemiyor toplum ve sanıklar. Sonra yine ondan daha kısa Usul ve yasaya uygun olan olmayan gibi içeriği tam açıklanamayan bir gerekçeyle red kararı veriliyor. Kurusunda. Dolayısıyla gerçekten etkili bir şekilde ikinci derecede yargılanma hakkından yararlanmayı kullanabildiklerini insan Hakları Mahkemesi'ne ya da Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapıldığında Adalet bakanının ortaya koyması lazım. Adalet Bakanlığı'nın işi bu anlamda. Gerçekten zor. Bu, bu söylediğimiz tabloyu şöyle tablo olarak sunabilir miyiz? Hı hı. Şimdi 3 yıl aynı suçtan hı hı. kanunda tarif edilen aynı eylemden bu eylemi işlemekten, bu eylemi ihlal etmekten e, yargılanan bir kişiyle ilgili 3 yıl ceza almış, Hatta 4 yıl Dokuz ay veya dört yıl on bir ay ceza almış. Hmm. Aynı suç. Kanunda tarif eden suç. Hmm. Bununla ilgili istiğnaf diyor ki ben kararı onadım. Yani karar doğrudur. ilk mahkemenin kararı. Senin kararını duruşma kesinleştiriyorum. Açmıyor, duruşma yeni delil Yeni değerlendirme yapma, yapma. Kağıt üzerinden bir değerlendirme Ben kesinleştirdim yaparım. diyor. Hmm. Bu, bu hadi siz cezaevine gidin diyor. Hmm. Tablonun öbür tarafı dört e, yıl işte on bir ay on beş gün değil beş yıl Ceza verilen kişilerle ilgili de aynı suç, kanunda tarif edilen aynı eylemle ilgili verilen cezaları da işte temiz mahkemesi bunu incelesin diyor. Şimdi aynı eylem, aynı suç, aynı fiille ilgili birilerinin temiz mahkemesinde, yüksek mahkemede daha... Deneyimli daha geniş e, Hukuki denetim yapan Bir mahkemede e, Başvuru hakkı var ama Dört yıl On bir ay on beş gün ceza alan Aynı suçlu ilgili Kişilerin e, Cezaevine e, Kapılarını açıyor Böyle evet. böyle bir tablo var ortada. Meşru amaç olmalı deniyor Yani e, temiz hakkının Engellenmesinin e, Kanunen bir e, meşru hem kanuni dayana olmalı bizde var o kanuni evet, dayanağı hem de meşru amacı olmalı nedir o meşru amaç? Ama aşırı şeklilik evet, var. Hukuk Söyle. devleti ilkesinin gereği olan istikrarın sağlanmasıymış meşru amaç. Evet. Şimdi burada istikrar sağlanmış mı oluyor böylelikle ya da istikrardan anlaşılan ne yani genel e, şey adli düzen içindeki davalar arasındaki istikrardan mı yoksa aynı davanın içinde yargılanan değişik sanıklar arasındaki e, başına gelen olasılıklar üzerinden bir istikrar mı? Onun da tartışılması lazım. Kararlara karşı hukuk, hukuk düzeninde duyulan güvenin sarsılmasını önlemek amacından bahsediliyor. Şimdi acaba e, ileride bir bozma olursa Yargıtay'da umudumuzu hiç kaybetmiyoruz. O zaman istikrar sağlanmış olacak mı? Şimdi bu e, infaz gündeme gelirse ve kararlara e, hukuk düzeninde duyulan güven sağlanmış mı olacak? Yoksa tam tersi istinaf ve temiz yolu arasındaki bu şekli sınırlamalardan dolayı yeni istikrarsızlık oluyor burada. Yeni istikrarsızlıklarla mı baş etmek zorunda kalacağız? E, usuyla uygun işlemlerin kendisine bağlanan hukuki sonuçları doğurabilmesi için muhatabına bildirilmesi gerekir dönüyor. Ama bize bildirilen sadece isnaf talebinin reddi oldu e, e, Ama gerekçesi onun gerekçesini yok. Yok. E, biz e, yok, gerekçesi ikna edici yok. bir şekilde öğrenemedik. Dolayısıyla hem toplumun hem de sanıkların e, niçin bu kararın onandığını e, gerçek bir gerekçeyle öğrenmediği, aydınlatılmadığı bir yerde e, kararlara duyulan güven ve istikrar sağlanır mı? Buradaki müdahale orantılı kabul edilebilir bir e, müdahale midir? Gerçekten tartışılması lazım. Yani istinaf mahkemesinin de bu e, istinaf isteminin reddine ilişkin veya ilk mahkemenin kararını onamasına ilişkin kararının da Son yine derece... anayasaya göre gerekçeli olması lazım. Burada hiçbir gerekçe falan da yok yani. Tabii. E, CMK 34'e göre, anayasa evet, 141'e göre, 141'e evet. göre bütün Evet. kararlar gerekçeli evet. olmalı ve gerekçenin nasıl olması gerektiğinde de İnsan Hakları Alfa Mahkemesi ve e, Anayasa Mahkemesi e, hukuk devleti hukukun üstünlüğü ilkesini yorumlayarak sözleşmede örtülü olarak var olduğu kabul edilen bir e, güvence olarak değerlendiriyor. İnsanların aydınlatılması lazım. Niye? Eylemlerinin suç olduğuna ve niye cezalandırıldığına ve o ceza miktarının neden birine 3 yıl birine 4 ay birine 5 yıl olarak mahkeme tarafından belirlendiğine ilişkin pratik somut olarak e, aydınlatılması lazım. Baktığınız zaman o aydınlatmayı sınav e, mahkemesi e, kararında göremiyoruz. O zaman gerçekten ikinci derecede bir muhakeme yapıldı mı? Bunun içerik anlamında Ve adil yargılanma hakkının diğer güvencelerinin de dikkate alınarak değerlendirilmesi lazım. İstinaf zaten bakanın da sayın bakanın da söylediği gibi yeni bir konu ama bir sorunu beraberinde getirdi. Evet şimdi o zaman bir başka e, uygulamada adaletsizlik uygulamada e, yeknesaklık e, e, sağlamayan, sağlamayan bir e, konuya geçelim. Ee, akademisyenlerin e, işte e, Cizre'de işte şeyde e, Güneydoğu'daki olaylar Hindi kooperasyonları sırasında ilişki, yaşanan, yaşanan insan hakları ihlallerini ben, eleştirmişlerdi. Bir bildiriler vardı. Bu bildiriler konusunda e, bu bildiriler konusunda davalar açıldı. Yani evet. bu davalardaki teknik Ankara'dakiler İstanbul'la birleştirdi. Sonra birleştirilenler bir İzmir'e gitti, Diyarbakır'a gitti, şuraya buraya gitti. Bunları tartışmayalım ama Başka bir zaman, evet. sonuçta, sonuçta bu insanlarla ilgili bir kısmıyla ilgili hı hı. bu eylem, eylemlerinin Türk Ceza Kanunu 301. maddesini ihlal ettiği Bakan söylüyor. Adalet, ee, Bakan adalet, adalet, bak adalet Bakanı'nın değerlendirmesi de öyle. Ama ilk açılan hı hı. ve tutukluların bulunduğu davada Mahkemenin davayı mi? açan savcılık makamı eylemin e, 300, e, 3713 sayılı kanunun olmayabileceğini şey, Türk ceza kanunu için. Dedi. Hayır, hı. hayır. Savcılık da öyle bir müthala verdi o gün. Hı. Savcılık da dedi ki 301. madde olabilir dedi. İddianame 7 Taksim 2'den açılmıştı. Evet. Ama S ilk duruşma duruşmada savcısı. tahliyenin verildiği duruşmada hem savcılık. mahkeme hem siz önce, savcının istemi de önce oldu. Önce evet. savcılık dedi Hı. ki bu 301 olabilir. Hı hı. Bu nedenle usulen 301. Maddeyle ilgili soruşturmalarda veya dava açılıp da devam ederken kovuşturmalarda e, izin Ayat gerekiyor. Adalet Bakanı'nın izni gerekiyor. Yoksa Adalet dava bakan, evet, açılamıyor. Izin gerekiyor. Açılan bu, davanın da durması gerekiyor. Evet, burada izin alınmadığı için durma hı hı. kararı verilsin. Ve Adalet Bakanlığı'ndan bu e, eylemle ilgili bu kovuşturmayla ilgili davayla ilgili e, izin verip vermediği sorulsun dendi. O yani dosya Adalet Bakanlığı'na gitti. Evet. Şimdi bir kısmıyla ilgili de yine aynı savcılığın 3713 sayılı yasayı ihlal 7. maddenin 2. fıkrasını ihlal yani örgüt terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla açılan davalarda davalar devam ediyor ve bu davalardan bazı mahkemeler yine bu suçların, bu eylemlerin hukuki tavsifinin yani niteliğinin 301 olabileceğini düşünerek durma kararları verdiler ve bunları Adalet Bakanlığı'na gönderdiler. Mesela bugün bir kısmı bunların e, mesela 35 haricada. bakan yanıt vermediği ve, için ertelendi. ertelendi. Durma kararı var e, zaten. Evet. Ertelendi Hı -hı. ve sonuçta e, mahkemelerden bazıları işte 7-2 diyor bazıları 301 diyor evet tamam Hı -hı. her mahkeme yargıtayın bu konuda yerleşik bir kararı olmadığı sürece Hı -hı. E, farklı e, hukuki tahsifler yapabilir ama bu kadar açık farklı görüşler e, olan bir süreç yaşanmadı. Ve e, 3713 sayılı yasanın 7-2 maddesine aykırı eylemdir diye verilen birçok hüküm de ee, bölge Adliye Mahkemeleri tarafından onaylandı Bir tane onaylanan Bir onay... var Füsun Üstel hakkında Onun e, şimdi infazı gündeme geliyor Şimdi bu infaz nasıl yapılacak? Evet ben tam da size onu sormak istiyorum Çünkü e, propaganda, terör propagandası suçundan daha önceden e, ceza alan gazeteci arkadaşlarımız açığa çıkarılma yönetmeliği uyarınca ...yine orada da 15 ay bir mahkumiyet vardı bir yıl hatta bir yıl altı ay verilmişti orada. Burada Füsun Hanım sanırım bir yıl üç ay hapis cezasına mahkum edildi. Evet. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul edilmedi, etmediği için isnafa gitti. İsnaf dairesi onadı. Dolayısıyla orada da ceza beş yılın altında olduğu için yargıtaya başvurma hakkı söz konusu yok, değil... E artık infazı gündeme geldi. Bugün yarın infazı bekleniyor. Ben tam da size bu noktada soru sormak istiyorum. Şimdi isim vermeyeceğim ama e, gazeteciler evet. biliyorlar. E, pek çok gazeteci arkadaş terör propagandası yapmak suçundan dolayı iki yıldan az bir yıldan fazla ceza aldıklarında e, bir ay yattıktan sonra açığa çıkarma yönetmeliği var. Ondan bahsetmemiz lazım dinleyicilerimize. O yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca e, açığa çıkıldıkları gibi tahliye edildiler Bunun nedenleri var ayrıntısı evet, var yani burada... Ama Ayşe öğretmeni soracağım size Ayşe öğretmen de bildiğim kadarıyla Terör propagandası suçundan mahkum edildi Yanlış mı hatırlıyorum Evet. E, e, 3713 or... sayılı yasa 7 Taksim, 7 taksim 2, 2. Ne Şimdi, kadar ceza almıştı orada e, da bir, bir üç, yıl altı e, bir yıl ay evet, aynı evet. o tahliye edilen gazeteci arkadaşımızın olduğu gibi. Yani aslında eğer bir uygulamada birlik varsa Ayşe öğretmenin de aslında bir ay kapalı dayattıktan sonra evet. açığa çıkma e, kararı verilmesi ve açığa çıktıktan sonra da derhal evet. salı verilmesi. Çünkü denetimli serbestlik diye bir tedbir türü geldi. Evet. İsterseniz yeni e, programımızda Çok kısa, devam edelim ama. Çok şunu söyleyeyim. Buyurun. 2 Eylül 2012 tarihli resmi gazetenin 28.399 sayılı nüshasında yayınlanan açık ceza infaz kurumlarından ayrılma yönetmeliği 61 1 aya göre düzenlemeler yapıldı. Cezaları 10 yıldan az olanlar bir ayını 10 yıl ve yukarı olanlar ise onda birini kurumlarında infaz edip iyi halli olan ve koşullu salıverilme tarihine 7 yıl veya daha az süre kalanlar açık kurumlara ayrılabilirler denildi. Daha sonra e, Ağustos 2016 yılındaki yapılan düzenlemeyle ceza infaz kanunu diyeyim kısaca hı hı. 105A1 maddesinde Değişim düzenlemeler yapıldı hı hı. ve denetimli serbestlik süresi iki yıla çıkarıldı. Hı hı. Dolayısıyla iki yıla kadar olan terör suçları haricindeki ve belli suçlar haricindeki suçlarla ilgili denetimli serbestlik olacak ve serbest bırakılacak. Bu konuda bir evet. kişiyle ilgili karar verildi, olumlu karar verildi. Evet. Ama 7 terör evet. suçu kabul ediyorlar. Ama belirli, değil ki böyle suçu. suçu o zaman şöyle yapalım mı? Önümüzdeki hafta evet. programımızda e, terör propagandası suçunun niteliğini, hukuki niteliğini ve infaz biçimini e, dinleyicilerimizle konuşalım. konuşalım. Süremiz <gülüyor> dolmuş. Hemen bitiriyoruz. Haftaya bu konunun ayrıntılarını biraz teknik ama yani evet. kolay bir şekilde anlaşılacak şekilde e, konuşalım. Çok, çok kişiyi ilgilendiriyor. Evet. Evet şimdi Hı -hı. izleyicilerimize iyi haftalar dileyelim. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel